اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها الا وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفكه قولي Allahumme Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve elhakna bis salihin. Euzü billahi mineş şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi'n'es'in. Kawait'te tekfir kitabında tekfiri muayyen tekfirin engelleri maddesinde kaldıydık Yani muayyen olarak falanca bundan dolayı kafirdir denmesini engelleyen sebeplerden birincisi kişi hitab-ı yani şeriatın hükmü adama ulaşmamış olmasıdır dediydik onunla ilgili misaller verdiydik ne gibi Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılanların daha sonradan Mescid-i Haram'a yönelmeyle ilgili ayeti kerime geldikten sonra haberi olmayanların hala Kudüs'e doğru namaz kılmaları misalini verdik. İkincisi kül hadisini verdiydik. Dördüncüsü Allah Celle Celaluhu'nun ahirette tekrar imtihandan geçireceği iman etmemiş ama mazeret beyan eden sağır, ahmak, yaşlı ve fetret döneminde Ölen insanların misalini verdiydik. Ve yine bir de kim Allah'tan başkası adına yemin ederse küfre girer veya şirke girer hadisine rağmen Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir ara ve ebi ve ebi babama yemin olsun ki demesine karşılık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin allah Teala sizin babalarınız adına yemin etmekten yasaklıyor diye cevap vermiştir ve bir de ne vardı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabenin birisinin maşa ve şeyte Allah ve sen dilediğin zaman dediğinde aleyhissalatu vesselam ona ecealteni lillahi nidden sen beni Allah'a ortak mı koşuyorsun de ki maşaallahu vahde sadece Allah dilerse de dedi ama aleyhissalatu vesselam ona sen bu sözünden dolayı kafir oldun demediydi veya müşrik oldun demediydi Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme secde eden sahabenin misali aleyhissalatu vesselam ona ne dediydi? Eğer bir insanın bir insana secde etmesi doğru olsaydı ben kadının kocasına secde etmesini emrederdim. La yasılhü li beşerin en yesüdeli beşerin Bir kişinin bir kişiye secde etmesi Doğru olmaz diye Aleyhisselatü Vesselam ona o şekilde Tepki vermiştir Ancak ne dedik De Dedik ki Bir insana şeriat Hıtabı ulaştıysa Yani Allah'ın hükmü Peygamberin sözü ulaştıysa O ulaşmasına rağmen Adam yine Küfür ameli veyahut da diyelim Bir günahı işlediyse O zaman o kişi mazur sayılmaz dedik ve bununla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ganimetlerin toplanılması üzerine Bilal Habeşi'ye seslenmesi için gönderdikten sonra sahabenin hepsi getirdi ancak sahabenin birisi getirmediydi biraz zaman geçtikten sonra yani aleyhissalatu vesselam o ganimetleri kendisine geldikten sonra sahabeye taksim ediyor beşte birini Beytülmela alıyor ondan sonra sahabenin birisi onu getirdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ona sen niye getirmedin bunu o da mazeret beyan ettiydi aleyhissalatü vesselam da dedi ki sen bunu ahiret gününde kıyamet gününde getirirsin ben bunu senden asla kabul etmiyorum dediydi ve yine e, hitab-ı şer'i yani Allah'ın kelamı peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü Kişiye ulaştıktan sonra mazur sayılmayanla, sayılmamaya, kişinin mazur sayılmamasına delil olarak bir de ne dediydik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i Muhammed'in nefsi kendi elinde olan Allah'a yemin olsun ki beni bu ümmetten kim duyarsa duysun, Yahudi veya Hristiyan sonra benim gönderildiğim şeriata iman etmeden ölürse, o kişi cehennemliktir, cehennem arkadaşlarındandır, sözüdür. Ve bir de ne vardı? Kişiye bazen şer'i hitap ulaşmamış olabilir. Ama ulaşmamasının sebebi dünya hayatına dalmak ise, dünya ile meşgul olmak ise o zaman o kişinin cehaleti e, ma mazeret olarak öne sürülmez. Çünkü niye? O kişinin o cehaletini giderme imkanı vardı. Giderme imkanı olmasına rağmen onu gidermek için elinden çabayı sarf etmedi dediydik. Ve bu konuda da delil olarak İbrahim 3'ü ve Nehil 107. ayet-i kerimelerini delil getirdi dedik. İkinci olarak muayyen tekfirin engellerinden ikincisi kişinin tebili. Meşru tevili veya nasıl yanlış anlaması. Kur'an veya sünneti yanlış anlaması dediydik. Ve bununla ilgili de neyi misal verdiydik? Kudame bin Masur'unun içki helaldir deme kıssasını söyledik. İkincisi Adi bin Hatim'in yastığının altına Siyah iplikle beyaz ipliği koyup Allah-u Teala'nın حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ Fecirden e, siyah iplik beyaz iplik ayırt edilinceye kadar fecir vaktinden o vakte kadar yiyin için e, ayeti kerimesini yanlış anladığından ne yaptıydı? Yastığının altına siyah iplik ve beyaz ipliği koyduydu ve o şekilde de ayırt etmek istediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir e, latife yaptıydı. Senin yası ne kadar geniş ve uzun halbuki buradaki siyah iplik ve beyaz iplikten kasıt siyah iplikten kasıt gece beyaz iplikten kasıt da gündüzdür diye açıklamıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bir de kadının birisinin <gülüyor> Fatıma Binti Ebi Hübeş adındaki bir sahabe kadının e, Hayız olup Uzun süre namaz kılmaması Yani istihazaya dönmesi Ve bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde ne dedi Şeytanın e, Depmesidir Tekmelemesidir Vurmasıdır Bu şeytandandır Sen bir leğenin üzerine otur Yani bir suyun e, Leğenin içinde su olsun Sen o e, suya otur Eğer suya oturduktan sonra Bir sarılık ortaya çıkarsa o zaman sen ne yaparsın? Öğleyle ikindi için bir kusul, akşam yatsı için bir kusul, sabah namazı için bir kusul alırsın ve bunun dışındaki şeyler için de abdest alırsın. Mesela diyelim Kur'an okumak için veyahut da diyelim ki Kabe'yi tavf etmek için. Ve burada da ne dedik? Buradaki kusulden kasıt müstehaptır. Ee, ama asıl olan nedir? Burada kısıt abdest alması yeterlidir ve burada aleyhissalatü vesselam kadında böyle bir hastalık olduğundan e, namazı cem etmesi için de izin vermesinin de işareti dedik ve bir de ne misali vardı <gülüyor> sahabenin birisinin e, İstanbul'da Romalıları hezimeti uğratmak üzere onların içine dalması bir kalenin üzerinden atlıyor Romalıların içerisine onları helak etmek için. Ama burada ne var? Kişinin kendisini tehlike atması da var. Çünkü onların içine daldığın zaman, yüzlerce insanın içerisine tek kişi kendini attığın zaman ne olur? Bu yüzde yüz öleceksin demektir. Tabi belki birkaç tane adam öldürebilirsin ama sen kesinlikle ölürsün. Çünkü sen bir kişisin. Onlar yüzlerce bir insan. Sahabe bunu atlamasını yanlış gördü. Dedi ki bu adam kendini tehlikeye atıyor. Allah Teala'nın ayetini okudular, dediler ki, wa la bi idikum ile tehlikeyeti. Allah Teala ayet kermede buyurmuyor mu? Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Dediğinde, ebu Ayubel Ansari dedi ki, siz bu ayeti yanlış anlıyorsunuz, ey Ansar topluluğu. Allah-u Teala peygamberine zafer verdiği zaman ve İslam diğer dinlere egemen olduğunda biz kendi aramızda şöyle konuşuyorduk. Diyorduk ki artık mallarımızı düzeltelim, evimizi düzeltelim, biraz bir imkanlarımız artsın, bu zamana kadar yapamadığımız bazı ekstraları artık yapmaya başlayalım gibi düşündüğüdük bunun üzerine geldiydi ayet-i kerime. وَاَنْفِقُوا ف۪ي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْكُوا edikum اَلَا تَلُكَد۪ي Allah yolunda malınızı infak edin ve zaten öncesi de onu ifade ediyor bir nevi. veyahut da ona işaret ediyor. Allah yolunda malınızı infak edin. Yani öyle biriktirme çabalarına girmeyin ve kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Evet, bunları da söyledik ve beşinci misalde kaldıydık. Maide 105. ayet kermede allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyellezine amenu aleykum enfusekum la man men dalle izehtedeytum Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Siz hidayette iseniz sapıtan kişi size zarar vermez. Yani bunu sahabe ilk önce ne anladı? Yani emri bil marfine ya münkere gerek yok gibi anladılar. Yani bir önemli olan ben kendim hidayette olayım. Diğer insan nasıl olursa olsun gibi anladılar. Halbuki ayetin manası şudur. E, sapıtan, haktan uzaklaşan bir kişi siz hidayetteyseniz Allah'ın izniyle size hidayetten sonra zarar veremez. Sizi dalalete düşüremez. Ve Ebubek ibn-i Sıddik radıyallahu anh sahabenin bu ayeti yanlış anladığından dolayı Onlara dedi ki ya ey ey insanlar innekum takra'un hadhihi'l ayate ve tad'unaha ala ghayri mevdi'iha Siz bu ayeti okuyorsunuz bu ayeti başka şekilde anlıyorsunuz siz. Yani emri bil maruf ve gerek yok gibi anlıyorsunuz. Halbuki öyle değil. Bugün bu ayeti bu şekilde kullanan insanlar da vardır. Hazreti Öbeki radıyallahu anh diyor ki biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi işittik diyordu ki inennase iza ravu'z zalime falam insanlar bir zalimi görürler ve o zalimin elinden de tutmazlarsa zalimin elinden tutmak ne demek yani onun elini tutuyorsun engelliyorsun yaptırmamaya çalışıyorsun zulmü. elinden tutmak o şekke en yummuhumullah bi'aka bin Allahu Teala'nın onlara bir azap vermesi yakındır bir azap vermesi onlar nedir yakındır. Ve yine ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum diyor. Ma min kavmin yu'melu fihim bil maasi. hiçbir topluluk yoktur ki onlarda masiyetler işlensin, sünne yakdiruna ala en yugayiru sonra o masiyeti değiştirme gücü olduğu halde sünme la yugayiru değiştirmezlerse illa yushiku en yu'mmuhumu Allahu minhu bi'akaabin. Allah-u Teala yoksa onların her birisine birden umumi bir bela verir. Yani ben yapmıyorum. Beni ilgilendirmez onların yaptığı mahsiyet diyemez bir insan. Çünkü emri bilme harfi ne? Yani münkerde ne vardır? Münkerin toplumdan kaldırılmasıdır. Sadece senin kendinden değil elbette ki kişi ilke kendinden sorumludur. Ondan sonra gücü ettiği, sesini ulaştırabildiği her bir yere ulaştırmakla mükelleftir. <gülüyor> Mümkür ortadan kaldırmak da hiç İslamı kabul etmeyen bir insana da geçerli mi yoksa İslamı kabul etmiş iman etmiş de kötülüklerin içinde olan insanlar için mi? Emri bilme aruf neyi almiker <gülüyor> herkes için hem Müslümanlara hem, hem de kafirlere iman etmen insana içki içme demek. Ha, ona içki içme diye anlatılmaz ona anlatılacak olan imandır yani şeyine göre o tabi. aynen herkesin konumuna göre tebliğ. Mesela sahabenin biri geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve diyor ya Resulullah, bana nasihatte bulun. Peygamber Efendimiz ne diyor ona? Kızma. Kızma diyor. Ama bir insan nasihat istediğinde ona sadece kızma mı diye nasihat edeceksin? Adamına göre. Niye ona nasihat desem onu diyor? Çünkü çok kızan bir insan olduğundan sen kızma çünkü bütün zararlar sana hep bütün kötülükler bu öfkenden dolayı senin başına geliyor diye. Anlaşıldı mı? Yani adam durumuna göre tabi tebliğ edilir. Emri, emri bil maruf ne al-münker herkese yapılır. Ama şu var ki yani emri bil maruf ne al-münker yapmak nedir? Farzı kifayedir. E, belli bir insanlar yapıyorsa diğer insanların yapması kalkar. Misal diyelim şu e, ders ortamında birisi bir hata ediyorsa herkes birden ona şu hata yapma, şu hata yapma, şu hata yapma demez yani ona. İçerinden bir kişi dediyse, diğerlerin üzerinden kalkar. Tamam mı? Ama denmediği zaman biliyoruz ki farz-ı kifayetine vardır. Herkes mesul olur. Sorumlu. Evet. Ve yine altıncı misal. Bu misal anladık değil mi? Maide 105. ayet girmeyi. Ey iman edenler siz kendinize bakın. Sabıtanlar, siz hidayetteyseniz zarar veremez size. Tamam mı? Yani Elbette zarar vermez. Allah'ın izniyle bir sidayette olursak onların küfrü veya dalaleti bize zarar vermez. Ama bu demek değildir ki biz başkasına tebliğ etmeyeceğiz. Tamam mı? Evet. Altıncı misal. Ha, burada asıl bizim konuyla Anladım. ilgili bölümümüz de, Burada sahabenin ayeti yanlış anlaması. Sahabe ne anladı ilk etapta? Emri bilmaz. Ya kere gerek yok. Anladılar. Ama öyle değil yani. Tamam öbür gün ısıdık ne yaptı yanlış anlamalarını düzeltti evet altıncısı <gülüyor> sahabenin yine bir ayeti kelimeyi yanlış anlaması şu Kur'an-kerimersen oda ayet numarasına bakmak için hemen okuyayım yürüyün en yahruju min alnari wa mahum bi minha onlar cehennem ateşinden çıkmak isteyecekler ama cehennem ateşinden çıkamayacaklar. Onlar cehennem ateşinden çıkmak isteyecekler ama onlar cehennem ateşinden çıkamayacaklar. O le azap onlar için daimi bir azap vardır. Maide 37. Şimdi Talh İbn Hubeyb adında bir sahabe diyor ki ben diyor bu şeyi yanlış ben şefaati kökten inkar ediyordum. küntü eşedden nasi ben bis şefaati talkı bin hubbey bir şey olacak tabiinden olacak. Ee, diyor ki ben şefaati son derece yalanlıyordum. Ben diyor şefaati son derece yalanlıyordum. E, şefaati yalanlayan insan e, küfre girer. Çünkü şefaat olayı vardır. Gerçektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i de sabittir. Ayet-i kerimelerle de sabittir. E, Tuleik e, Cabir ibn Abdillah o talka diyor ki ya Tuleik Tuleik ifadesini kullanıyor ey yani talkçık yani mesela Ahmet adında birine dersin ki ey Ahmetciğim, dersin ya onun gibi ya Tuleik talk, e, talkçık yani ey biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayeti okuduğunu gördüydük ve aleyhissalatu vesselam şöyle diyordu ya hrucune minen nâr ba'de duhul o insanlar cehenneme girdikten sonra çıkacaklardır. وَنَحْنُ النَّقْرَوُ الَّذ۪ي تَقْرَوُ Senin okuduğun ayeti biz de okuyoruz. Yani maide 37'yi biz de okuyoruz. Ayet-i kerimeye baktığın zaman ne var? Maide 37'de ve yine secde suresinde de var böyle bir ayet-i kerime. Secde suresindeki o ayette de o ifade var. Onlar çıkmak isteyecekler. كُلَّمَا aradu. اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا Onlar her ne zaman cehennemden çıkmak istedikleri zaman اُعِيدُوا Fiha O cehenneme tekrar girdirilecek. Siz çıkamazsınız bir yere. وَقِيلَ <gülüyor> لَهُمْ Onlara denecek ki ذُوكُوا عَذَابَ النَّارِ لَذِي كُنْتُمْ بِي تُكَرْدِ yalanladığınız o cehennem azabını tadın bakalım. Şimdi bu da secde suresi 20. Secde 20 maide 37. Bu ayet-i kerimelerde ne var? Cehenneme girmiş insan cehennemden çıkamayacak. Bu ayet-i kerimeyi okuduğundan dolayı Talgı bin Hübeyb diyor ki ben şefaati inkar ediyordum. Son derece yalanlıyordum. Niye? Çünkü ayet-i kerime diyor ki cehenneme giren çıkmayacak. E şefaatte ne var? Cehenneme girmiş bir kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların iman ehli olduğundan dolayı şefaat edecek ve da şefaatçiler. Şefaat eden başka kimler varsa şefaatçiler şefaat edecek diyecek yani ya Rabbi bunu cehennem azabında yakma diyecek. Anladın mı? Ee, diyor ki biz senin okumuş olduğun bu ayeti okuyoruz. Diyor ki senin okumuş olduğun ayetteki kastedilen insanlar humul müşrikun, Onlar müşrik olanlardır. Velakin kavmun asabu ben senin kastetmiş olduğun olduğunda eee yani şey benim kastetmiş olduğum da diyor öyle insanlar ki onlar günah işlediler faul bir biha cehennemde azap gördüler sunu daha sonra onlar o cehennemden çıkartıldılar Bukhari'de edebul müfret kitabaların yani sahip Bukhari kitabı değil de Bukhari yazmış olduğu edebul müfret diye hadis kitabı da vardır orada geçiyor bu talk dediğimiz gibi tabiinlerden Tabiinin büyüklerinden şefaati yalanlıyor. Şefaati yalanlıyor. Halbuki kitap ve sünnette de ne vardır? Şey var, şefaat olayı var. Ama bu ne yapıyor? Ayeti kerimeleri yanlış anladığından kafirler ve müşrikler hakkında indirilen ayeti kimler için anlıyor? Müslümanlar için anlıyor. Müslümanlarda kim cehenneme girerse ebedi kalacak, hiç çıkmayacak. Onlarda. Öyle anlıyor. Ama bu bir bin Abdillah diyor ki yok. Biz senin okuduğun ayeti biz de okuyoruz. Ama diyor o ayet kelimeler kerimeler kafirler hakkından azimmüştür. Mesela Maide 26'da belli ediyor zaten. Hemen öncesinde innellezine kafaru diye başlıyor. O kafirler. Onlar kendilerini kıyamet azabından kurtarmak için elinden gelen imkanları sarf etseler Allah onları yine cehennem azabından kurtarmayacaktır. Anlaşıldı değil mi bu ayet-i kerime ve bu kıssa? Yani onlar Şefaati yalanlıyor. Şefaati yalanlıyor. Niye? Çünkü yanlış anladığını, ayet yanlış anladığından dolayı yalanlıyor. Kimse Cabir bin Abdullah mesela sahabe demiyor ki sen kafir oldun. Sen bu böyle e, inanırsan kafirsin. Kıldığın namazlar, haccin olmadı karın senden boş. Bunları demiyor. Niye demiyor? Çünkü onun yanlış anladığını anlıyor ve diyor ki "Fakara aleyhi kul ayetin akdiru aleyha yevkuru o yezkurullahu fiha huluda ve yine Ahmed ibn Hanbel'in rivayetinde geçiyor bu şey diyor ki Talk ibn Habib ben diyor Cabir bin Abdullah ile karşılaştım ve ben orada cehennemde kalacak insanların ne kadar ayet varsa ebedi kalacak tüm ayetleri ona zikrettim ee, şeyde diyor ki Cabir bin Abdullah Müseddəd Ahmed bin Hanbel'de geçen rivayette diyor ki "Eturake akra' al-kitabillahi ve a'lem bisunnetillahi bisunneti rasulillahi minni" Sen kendini Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünnetini benden daha çok okuyar olarak mı görüyorsun? Yani sen benden daha çok mu iyi biliyorsun diyor kim? Cabir bin Abdullah. Ben sahabeyim, sen tabiisin. Sen bu işi anlaman için bana sorman lazım. Senin okumuş olduğun ayetler diyor, müşrikler hakkında nazil olmuştur. Tamam mı? Devam ediyoruz. Şimdi her tevil, burada da bir uyarım. Her tevil kişiyi mazur bırakmaz. Ve her tevil kişiyi muayyen tekfirden engellemez. Femen kan bir sebebi tevil la tahtemilu lughat en nas wa ladalail walqara'in almuhitat bi kete uyla tilbatini yetil gulam ve Mesela Arapça lugat itibariyle adamın yaptığı tevilden hiçbir şekilde o anlam anlaşılmıyor öyle bir tevil yapıyor ki hiçbir kimsenin öyle bir şey anlaması mümkün değil öyle bir tevil yapıyor ki ayette hadiste sahabenin fiilinde hiç ona delalet eden bir şey yok karine yok batınilerin tevilleri gibi ne gibi mesela adam diyor ya her şey diyor Allah'tır diyor vacbül vücut inancında olan ben Allah'ım bu Allah şu Allah mesela Mevlana'nın dediği gibi bazen ben Allah'a ibadet ederim bazen o bana ibadet eder şimdi bu sözün ne kadar tevil edersen et bu tevildir. adamı kurtarır denmez bu bir tevilin tevil olabilmesi için o tevile götüren yollar olması lazım. Sebepler olması lazım. Mesela o mesela Talık bin, bin bu ayet mi yanlış anlama ihtimali var mı? Var. var. Çünkü ayet bakıyorsun ne diyor? Onlar cehennemden çıkmak isteyecekler, çıkamıyorlar. Ve yine secde 20'de ne diyor? Onlar ne kadar cehennemden çıkmak isterlerse her seferinde onlar cehenneme atılacak. Geri döndürecek. Yani böyle anlama ihtimali var. Ama böyle çok uzak teviller ne lügat yönünde, ne karine yönünde Ayet, hadis, saben fiili Hiç böyle bir şey Deraet edemiş çok çok uzak bir tevil Buna ne denir ancak o zaman tahrif ve tekzip Denir ve inkar denir Ve dolayısıyla bundan dolayı kişi Mazur, sayılmaz Ve böyle olan kişiler Zındıklık kısmına girer ve küfrü bevvah ile Küfre düşerler Bunlar her ne kadar tahriflerini tevil diye isimlendirseler de Hiçbir şey dedi ona fayda vermez çünkü bu inanç Hristiyanlık inancıdır. Onlar ne diyor Allah üçün üçüncüsüdür. Ne diyor Ruh Kudüs Allah oğul üçü de birdir diyor. Üçü de birdir. Bunlardan ki daha da beter diyor her şey Allah'tır. Her gördüğün her şey Allah'tır. Kim karar veriyor hocam? Neye? Kimin tevbi geçerli kimin ki geçerli? Şimdi diyoruz ya bak tevlin geçerli olabilmesi için Arapça lügat itibariyle ona delalet eden bir şey olması lazım. Yani ona da ışık açan bir şey var. Bak bu zamana kadar getirmiş olduğumuz sahabenin tevhillerinin hepsinde ne vardır? Hepsini Öyle anlamaya ihtimalli olan ayetler. Mesela ayet ne diyor? Ey iman edenler siz kendinize bakın. Ee, dalalete düşmüş kişi size zarar vermez. Buradan insan anlar yani gerçekten kafir bizi ilgilendirmez veya sapıtmış insan. onu ne yaparsa yapsın. Önemli olan ben kendim. Değil mi? Bu ayetten anlaşılıyor. Ayet, hadis, lügat bunlara işaret ediyorsa böyle başka bir ihtimal de varsa o zaman on, o insan mazur sayılır. Ama ihtimal yoksa aynen bunu şu şekilde de anlayabiliriz. Fıkıh kitabında şu ifade geçer. Bir insan kar karısına kapalı bir ifade kullanırsa o zaman kişide niyet sorulur. Sen burada ne demek istiyorsun? Ama açık ifade kullandı. Diyor ki seni 3'ten 9'a boşadım. Seni git boşadım. Boşadım boşadım. Artık sen benim helalim değilsin. Adama denmez ki. sen niyetin neydi? Çünkü apaçık bir ifade. Ama adam derse ki. Ya git biraz başta baban evine ya. Veyahut da git babanın evine. Git annen evine. Biraz gözüm <gülüyor> görmez seni. Veyahut da biraz ifadesini de kullanıyor. Gözüm görmez seni. Şimdi bu ifade ihtimallidir. Boşama ihtimali de var. Buradan yok biraz git gözüm görmesin. Biraz kafam rahat etsin. Can can can ötüp duruyorsun başımda. Biraz seni görmeyeyim. Anlamı da var değil mi? iki ihtimal var. O zaman kişiye buradan niyeti sorulur. Tamam Ve zaten biz şunu hiç unutmamamız lazım. Bizim tekrir hususunu anlamamızın en güzel yolu sahabenin fiilidir. Sahabe bu işi nasıl yaptı? Çünkü aleyhissalatü vesselamın onları onayladığı topluluktur. Onlar bu işi nasıl yaptı? Nasıl uyguladılar kendi aralarında? Kimleri mazur saydılar? Veyhatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kimleri mazur saydı? Kimleri mazur saymadı? Bununla ilgili tüm delilleri güzel bir şekilde toplarsak o zaman Allah'ın izniyle bize başka kim delil getirecek? Yani bize istediğimiz karşıdaki insanlar ne? Kur'an'dan getirecek, sünnetten getirecek. Kur'an'dan ve sünnetten delilleri topladığımız zaman, kıssaları topladığımız zaman bize bunların aksini birisi getirebilir mi? Getiremez. Yani bu derslerde bir ara ara yapacağımız zaman yani mesela diyelim ki bir ara izin arası yaptık veyahut da Ramazan arası ne olursa şöyle yapmayı da düşünüyorum. Yapmış olduğumuz derslerin şöyle bir özet hatırlatılması. Çünkü o zaman ne olur? O zaman zihnimizde biraz onların müracaatıyla dersin şeyi olur. Toparlanması olur. Tamam mı? Özetlenmesi olur. O zaman güzel bir şey olur. Mesela bir sene içerisinde yaptırmış olduğumuzu birkaç derse özetlersek o zaman ne olur? Bir haslama derler. Kur'an Kerim'de haslama derler. O haslama yapmış oluyor. Kuvvetlendirmiş olur. Ezbere tekrar müracaat ve da yapılan derse tekrar müracaat neyi sağlar? İnsanın o konudaki tereddütlerini giderme vesilesi ve sebep olur. Bir de Belli bir mesafe kat ettikten sonra insan tekrar başa döndüğünde o başı biraz daha güzel anlamaya başlar. Buyur. Hocam burada tevhide geçer mi? Gördü ki adam birisi kabirden, el nasip kabirden yardım diliyor. Bize buna sorsak ki işte sen niye yapıyorsun? O da dese ki işte ben duydum ki Resul'a e, Resul söylemiş ki başını sıkıştığı zaman kabir ehlinden yardım dileyin. Evet. Ha, i̇şte öyle bir tabii ki o insana çünkü onu hadis diyebiliyor adam. Yani. O adama biz de deriz ki o zaman senin bu yapmış olduğun e, söylemiş olduğun hadisin İslam'da aslı yoktur. Bu batıldır. Şu kitapta da bu yazıyor diye gösterilir. Söylenir orada. Evet. Yani geçelim. Tabii çünkü hadis getirmeye çalışıyor. Çünkü onu ile efendim? kendi mantığıyla bir şey yorumluyorsa biz al e, diyelim Tayyip İslam'a yardım ediyor. Hiç bir delili yok yani bunun ayetle veyahut da bir hadisle yok. Ben ama İslam'a yardım ediyorum. Kab kabir dedi diyeyim. Ben. ben diyorum başka bir insan mantıkla bir şey yorumluyor. Kendi kafasına göre bu adamın yaptığı doğrudur diyor. İslam'a yardım ediyor. Aslında evet. yaptığı mantık, mantık, mantık yürüterek. Yani mantık. Bak ben. şimdi var ya diyoruz ya. Tevil eğer ihtimal varsa o değerlendirilir. Mantık ile de yürütülse de oluyor mu? Diyor mu? İhtimal varsa o anlamlara o değerlendirilir. Ama ihtimal yoksa o değerlendirilmez. Mesela ne gibi. Lugattan bir de dediğimiz gibi ayetten hadisten delil varsa. Mesela kabirde ya kabirdeki adam söylüyor diyor ki buna niye hadisi söyleyeyim. Ama hadis söylemeyip ya herkes buraya geliyor işte. Bu kabirdekinden istermez de kimden isince Bu insan yüce zattır. İşte o zaman o insanın o hali küfürdür. Ama tabi sen demezsin ki ona ilk etapta küfre girdin. Ayetten hadisten onu anlatmaya çalışırsan ya git sen nereden bileceksin? delil sunuyorsun anlatmaya çalışıyorsun yumuşak dille vesaire vesaire ben diyor ben diyor hiçbir şeye bakmam öyle insanlar var mesela diyor ki bizim hocamız ne dediyse odur diyor ayet hadis diyor, beni ilgilendirmez biz ona bakmayız diyor hatta ne diyor ayet hadise bak bakan insan sapıtır diyor ayet hadisi almaya çalışan insan sapıtır evet devam edelim diyor ki şimdi bu tevil meseleleri dediğimiz gibi misaller geldikçe bunları daha güzel anlayacağız yani bu tevilin bir sınırı var mı bu çok önemli yani hangi insandan sıkıntı ve günah kalkar hangi insandan kalkmaz bu nedir biliyor musun bazı teviller bazı şahıslar için caiz iken bazı şahıslar için caiz olmaz bi hükmü <gülüyor> mâ ledâ kullim minhum herkesteki ilim me göre bu değişir. Herkesin ilim seviyesine göre bu değişir. Ve şu ba'tilleti <gülüyor> tuhitu bi kulli mimma veyahut da içlerinde olan şüpheler varsa. Şüphelere göre de değişir. Yani adamda mesela diyelim bir takım şüphelerden dolayı o tevhile gidiyorsa o zaman o adamın durumu yine başkadır. Ve bi hasabil mes'elati zatiye ve bazen meselenin kendisiyle de ilgilidir. Veyahut da bazen öyle meseleler olur ki kapalıdır. Onun mutlaka açıklanılması gerekir. Onun mutlaka açıklanılması gerekir. Bazı şahıslar için o belli bir şeydir. O adam için o mesele muhkem meseledir. Ama bazı insan için o nedir? Müteşabih meselede olur. Dolayısıyla kimi insan teville mazur olur, kimi insan da tevhille mazur olmaz. Aynı meseleden olmasına rağmen. Bir mesele aynıdır mesela. O adam, o tevil bir adama göre mazeret sebebidir, bir adama göre mazeret sebebi değildir. Kim için mazeret sebebi değildir? Adam o mesele ona ulaşmış, onu biliyor, onu da anlamış. Ona rağmen, ona rağmen onu yapıyor, o insan tevvili mazeret olmaz. Ama o adam... Kim adam Anladığında kim karar veriyor? Ona ulaşıp onu anladığında kim? Karar konuşuyorsun mi? adamla? Ya, bir kişi konuşuyor ama, ama biz karar vermesi lazım yani heyet mi? Ya zaten şimdi bak heyet kararı demek ne demekti biliyor musun? Heyet kararı İslam devleti ortamın hmm. olan bir iştir. Ama öteki türlü bir insanın günlük muamelesi, günlük irtibatını sürdürebilmesi için geçerlidir bu arada. adamla konuşuyorsun. Ne diyorsun? Adam'a deliller sunuyorsun. Adam anlatıyorsun yok diyor ben bu zamanda böyle bir şey bilmiyordum diyor. O, yok diyor. Eğer öylese diyor, tövbe diyor yok ben o işe yanaşmam diyor. Mesela iş yerinde adamlar diyor ki benim şeyhim dediği zaman faiz alabilirsin ben alırım. Yoksa mesela şeyhime bağlıyor. O derse onun dediğini yaparım. Yani o kadar bağlanmış ki işte mesela başka bir şey görünmüyor. O ona onu rap edirmiş. Sen ona ayet sunuyorsun, hadis sunuyorsun yine de yanaşmıyor. Yanaşmıyor şey o da karşında bir şey getiriyor. Onu da Allah'tan biliyor tabii. O da çünkü şeyhi onlar... Ya o tarikattaki şey, insanların var ya yani Allah muhafaza onların işleri çok tehlikeli yani. Hocam, onların delili tevili tevil sayılmaz yani. O genel getirdiği tevil tevil sayılmaz. Hocam bunda tabii söylemiyor adam, seni sana deli getiremediğinden soruyorum. Mesela bugün hakimin müstedrek miydi hocam? Haşim, evet, Hakimin müstakdirekimde. Yüzü yüzür metin hadisi bak. Evet. Muhakkak biliyorsun yani. Hatta evet. Ademden ismet evet. ediyor. Evet. Ve altında da sahih olarak da geçiyor. Evet. Şimdi biz adama dediğimiz zaman ki ya işte faramcanın yüzü suyu hürmetine şirktir. Yok yok yüzü suyu hürmetine şirk değil. Mekru malimde haram demiş. Yani. Ama yoksa şi şirk küfür değil yani. E benim şeyhımın yüzü suyu hürmetine dediği zaman ne oluyor hocam? Yok yine, yok yok. Yo. Aracı ne biliyor musun? Şeyhini aracı koyarak istiyor. Mesela ne gibi? Şeyhıyla rabıta yapıyor. Şeyhinin de o anda peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile bağlantıya girdiğine inanıyor. Ve ondan sonra peygamber efendimiz Allah celle o anda istifata girdiğine inanıyor. Ve istediğini şeyhini göz önünde bulundurarak istiyor. Şeyhinden istiyor. Diyor ki ey şeyhim diyor beni bu sıkıntımdan kurtar diyor. Anladın ama evvela o düşünceleri zihninde canlandırıyor. Ondan sonra bu isteklerini istiyor. Mesela Allah'ım benim çiğhimi hürmetine beni affet demek bu şirke gitmiyor girmiyor. Yok yok. Neye giderim? Bu ya, kim adı? alimler haram tabii ki bidattır zaten öyle bir şey. Ama şirke vesiledir. Şirket vesiledir bu bir şirke dersimizde yapıyor. de geçti. Affet evet, falan dersimizde geçti. Dersimizde geçti. Evet de aynı. Evet, Mekrutür diyor. diyor emame bu hanife. Evet devam edelim. Şimdi <gülüyor> bunu da anladık. Bazen olabilir ki kişi, Evet dinliyor değil mi? Kişinin Tevilinin muhteber olmasının sebebi e, ayette neskedilmiş bir şeyi adam aldığından dolayı olabilir. Mesela adam diyor ki bir kadın zina yaparsa bu kadının şeriattaki cezası ölesiye kadar onu hapsetmektir. Ayet var. Ayet var ya diyor ki... E, Vallat <gülüyor> İçinizden zina edenlere eziyet edin. Fi intaba asa onlar tevbederlerse onlardan yüz çevirin, ha bir <gülüyor> yüzündeki at. min nisaikum eee fe yensidu fe emsikuhunna fil buyut Eğer dört tane şahit diyor. Dört tane şahit onları zina yaptığına şahadet ederse fe emsikuhunna fil buyut onları evlerde tutun hatta yetawaffa hun ta ki onlara ölüm gelinceye kadar ta ki onlara ölüm gelinceye kadar ne yapın onları evde hapsedin. yani bir insan dese ki bir hatta öle vana Nisa suresi ayet 15. Zina edenin İslam'daki cezası ölünceye kadar onu evde hapsetmektir. Dese biz de ona demiyiz ki biz sen kafir oldun. İslam'da eğer işte bekarsa sopa vurulur, evliyse öldürülür. Sen böyle dediğin için kafir oldun demiyoruz. Niye? Çünkü o ayeti almış eline. Diyor ki Nisa suresi ayet 15. Ha, deriz ki bu ayeti neshedilmiştir. Bu ayet neshedildiğinden dolayı böyle bir hüküm yoktur. Ve zaten onun delili de nedir? Hemen peşindeki ifade. E'vü yece'alallahu lehun nesebilâ. Ve allah Teala onlara bir yol açıncaya kadar. allah Teala onlara yol açması nedir? Nur suresi ayet 2 veyahut da nedir? Rejim ayetidir. Devam ediyoruz. Başka ne vardır? Mensuh olan bir meseleyi kendine delil alması, itimat etmesi veyahut da diyelim ki mercuh olan bir nas'a itibar etmesi. Mercuh ne demek? Mercuh kendi üzerine tercih edilmiş. Bazen nas'larda böyle şeyler vardır. Racih, mercuh. Bu ifadeleri öğrenelim. Bunlar hem usul-ı da geçiyor. Racih, mercuh. Racih ne demek? Racih tercih edilen, yani tercih ettiğin, tercih ettiğin yani alimler o ayeti tercih etmişler. Demişler ki bu doğrudur, bu daha isabetlidir. Mercuh de kendi üzerine tercih edilen. Yani yok, racih daha sağlam, mercuh daha aşağı. İki delil var, ikisi de birbirine çelişkili gibi gözüküyor. Dolayısıyla diyelim birincisi racih olmuş, ikincisi mercuh. On üzerine kapatılmış. Yani neshedilmemiş ama ne olmuş? O mercuh olmuş. O çoğu alimlerin almadığı bir delil olmuş. Tamam mı? Ee, sebepler var. Bir takım sebeplerden yani dolayı vs. Ve şey ruhsat gibi. Ruhsat gibi. Ha, onu da diyebiliriz. Aynen. Az, azim, <gülüyor> evet. Azimet ve ruhsat gibi. Ve evet. hatta başka sebepler. Mesela iki tane ayet var. İlahi, i̇ki hadis var. Birisinin iki hadisten birisi daha kuvvetli veya daha çok rivayet edenler var vesaire öteki seni bir kişi rivayet etmiş öteki biraz daha ne bileyim sıhhat derecesi onun kadar yüksek olmamış vesaire bunlardan dolayı ne olmuş genelde alimler öteki birincisini tercih etmişler onlar racih denmiş ötekine mercuh denmiş ama adam ne yapıyor mercuh olanı almış birisi düz ki kardeş bu delil mercuh'tür bu mercuh olanla amel edilmez. Çünkü o racih olan delilde icma vardır. Anlaşıldı mı? Racih olan delilde icma vardır. Bu kavramları öğrenin. Bir kere öğrendiniz mi? Her zaman yeredir Racih tercih etmiş. Alimler tercih etmiş. Ümmet o delil üzerine icma etmiş. Öteki de delil olarak var. Ama onu tercih etmemişler. Vesaire vesaire sebeplerden dolayı. Tamam mı? Ama birisi de tutmuş ki o mercoh olan delili almaya çalışmış. Demiş ki böyle bir hadis de var. Diyoruz ki yok bu hadis de şu şu şu sebeplerden e, amel edilmez. Çünkü e, ümmetin icma etmiş olduğu şu hadis vardır. Racı olan budur diye. Tamam mı? Veyahut da umumidir bir delil adam onu taksis eden delili bilmez taksis eden delili bilmez bunu nasıl açıklayacağız şimdi <gülüyor> vaktimizde de bir, bir bakalım umumi şu demektir bir hüküm olur o hüküm he, aynen şimdi aklıma geldi misal aklıma geldi bir huz, bir mesele umumi olur hüküm ey iman edenler kütübe <gülüyor> aleykum hepinize oruç farzdır. Kema kütüverlerle dinemin kablakum sizden öncekilere farz olduğu gibi. Bu nedir? Umumidir. Bunu tahsis eden nedir? Bir sonraki ayet. Faman kana minkum bariydan ou ala safar fadde tum min ayiyan Eğer sizden biriniz hasta olursa veyahut da yolcu olursa başka günlerde de tutabilir. Halbuki nerede tutması gerekiyordur Ramazanda? Şimdi adam diyelim o öteki ayeti bilmiyor. Onu taksis eden ayeti bilmiyor. Diyor ki, adam diyor ki ölsen de tutacaksın. Hasta da olsan tutacaksın. Yolda da olsan tutacaksın. Ne olursan ol tutacaksın. Niye diyor buna adam? Öteki ayeti bilmediğinden dolayı. <gülüyor> umumi ne? Umumisi işte bu dediğimiz. Ey iman edenler. Oruç sizin üzerinize farz kılınmıştır. Bunu duymuş adam bu umumi. <gülüyor> Ama bunu taksis eden bir ayet-i kerime var. Nedir o peşindeki hemen ayet-i kerime? Ama içinizden kim hasta olursa veya yolcu olursa onu başka zamanlarda da tutabilir. Tamam. Bu ayeti bilmediği için adam diyor ki yok arkadaş öyle şey olur mu? Allah'ın ayetiyle oynanır mı? Allah'ın hükmüyle oynanır mı? Hasta olursan ol ne olacak ki? Bu ölürsün diyor mesela. Veyahut yolcu olursan ol. Gitme yolcu. Ramazından sonra gidersin. Yani Allah-u Teala'nın o şeyini bilmediğinden, öteki ayeti bilmediğinden dolayı onu taksis eden, hususileştiren, Ayeti bilmediğinden dolayı ne yapıyor? Diyor ki a, e, ayet her müslümanı kapsıyor. Sen de müslümansın ben de müslümanım. Ne olursan onu tutacaksın. Tamam Bu Şeyde misal olur mu yani, hocam? Hüsnü abdese alması gerekiyormuş. Yaralıymış. Aynen, aynen. Evet. Sahabenin o meselesinde olduğu gibi. Sahabe ne dedi? Dedi ki sen illa ki dedi. Su var. Burada. Su var. Su olduğu yerde teyemmüm alamazsın. Ne olursa olsun. Ondan sonra onlar öyle dediği için o sahabede ne yapıyor? O suyla gusül alıyor. Yarasına kan e, kan aktığından, su değdiğinden ölüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok kızıyor onlara. Ne diyor? Kateluhumullah. Allah onları helak etsin. Kateluhu kateluhumullah. Onu öldürdüler. Allah da bunları kahretsin diyor. Yani niye? Bir de şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. İslam hiçbir zaman bir insanı alternatifsiz bırakmamıştır. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu bizim için her zaman ölçüdür. Hani tağutun mahkemesine ne olursa olsun gidemezsin diyenler var ya. Onlar için çok önemli bir delildir. Bir tane sahabeden delil getiremezler ki. Sahabe ne olursa olsun peygamber efendimiz ona diyor ki. Sen ne olursa olsun hangi halde olursan ol illaki bunu yapacaksın. De, dediği bir tane hadis getiremezler. Hani diyorlar ya, bir insan tağutlu mahkemesine nasıl giderse gitsin kafirdir. Hocam senin gündüğünün vardı ya. Aynen. Var var, o da var da. Nisa 97'yse nereye veriyorsun? Ne, ne yönden? Hani ne olursa olsun hicret edecek mesela. Ama ayetin peşinde de diyor ya, hicrete gücü yetmeyenler. Yani işte, ayetin peşinde o, de diyor ya. O da bir objektif oluyor hocam, bir kimine göre, yani o kendi kişinin karar veriyor. Ayet var, yani. ayet var orada. Bizim burada dediğimiz ney? Ayet-i Kerim'e mutlak geliyor. Onu takyit eden, kayıtlandıran bir şeyi adam bilmiyorsa o zaman olmaz. Illaki kayıtlandıran bir şeyi bilmesi lazım. Şeriat ne için gelmiştir? El-Camek Fittal Bilal-i Şerif'te de gördük. İnsanların maslahatı için gelmiştir. İnsanların maslahatının önüne geçen bir hüküm getirmemiştir. Yani kişinin canını, aklını, malını ve dinini korumak için gelmiştir ki ve bu tüm dinlerde vardır. Bunlara zarar gelen herhangi bir şeyde kişi ne yapabiliyor? Bir takım önceden yapması haram olan, önceden yapması şirk olan, önceden yapması küfür olan şeyleri yapabilir. Ama bunlar tehlikeye girdiği zaman. He adam kendisi azimete sarılır. Ne olursa olsun ben canımı da feda edeceğim malımı da feda edeceğim yeter ki bu din şey olsun egemen olsun Allah'ın kelimesi yücelsin biz diyoruz ki arkadaş seni yapmış olduğun daha güzelidir He, da, yo daha güzelidir doğrusu değil bu da doğru öteki de doğru ama o daha güzel, daha güzel olanıdır ama fetva verirken her zaman ruhsat da fetva verilir çünkü herkesin Şeyi farklıdır. Hazirete? Ee, yok yok. Herkesin kaldırma gücü farklıdır. Ve şeriat bir hüküm verdiği zaman herkesin kaldıracağı bir şeydir verir. Mesela allah Teala beş vakit namazı farz kılmış. Ama adamın gücü yetiyor. Gece her gece bir saat teheccüd kılma kılsın. Fazladan kılsın. Kuşu kılmaya, Kur'an okumaya devamlı yapsın. Ama Allah-u Teala'nın farz kılmış olduğu şeyler her bir Müslümanın gücünün yetebileceği şey allah Teala bir Ramazan orucunu, bir ayı farz kılmıştır. Ama adamın daha fazlasına gücü yetiyor, onu yapsın. Ama herkesin mükellef olduğu yılda bir ay illa ki onu tutmasıdır. Bakın, kadın mesela diyelim ki erkek doktor var. Kadın doktor olmadığından dolayı ne oluyor? Muayenesinde mecbur kaldığı zaman erkek doktorun muayenesine girebiliyor. Kad veyahut da diyelim ki bir insan e malını... E, gasp etmişler. Onu kurtarması için başka hiçbir yol yoksa ne yapabilir? Tavutun mahkemesine gitmekten başka bir yol yoksa o yola müracaat edebilir. Sahabenin birisinin sorduğu gibi dün akşam yine bu mesele biriyle şey yaptık. E, diyor ki malı ne kadar gideriz gitsin ne olursun gidemez diyor. E, sahabenin birine peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Mekke'ye gidiyorum ben malımı alma uğrunda sana kötü bir söz söylemem gerekirse ya Resulallah söyleyebilir miyim peygamber efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor söyleyebilirsin Allah celle celaluhunun inkar edilmesi ikrah olduğu zaman ne oluyor bu bizim için helal oluyor meşhur oluyor değil mi Allah celle celaluhunun inkar edilmesi nahil 106 ile nedir bellidir niye çünkü adamın orada can tehlikesi var mal tehlikesi var Veyahut da o aleyhissalatü vesselam o işkence çeken e, Yasir ailesine ne dedi? sabran ya Ali Yasir, ey Yasir ailesi sabredin. Fe inne meva'idekumul cenneh, çünkü sizin vaad edildiğiniz yer cennettir dedi. Ve onlara da ne dedi mesela Ammar bin Yasir'e dedi ki o çünkü bazı küfür sözlerini söylediydi. E, müşrikler ondan talep ettiğinde aleyhissalatü vesselam ona dedi ki fe in adu eğer sana yine aynı böyle sıkıntı yapacak olurlarsa, yani kalbin imanla mutmain oldu halde, sana yine böyle sıkıntı yapacak olurlarsa, sen de yine aynı küfür sözü söyleyebilirsin. tamam mı? Hmm. Yani aklını koruması, malını koruması, canını koruması, bu uğurlarda adamın başka bir yapacak yolu kalmadığı zaman tamamen tıkandıysa, mesela domuz eti yemek gibi değil mi? Selam, bu Kur'an-ı Kerimde böyledir. Adam daraldığı zaman ne yapabiliyor? Onu yiyebiliyor. Çünkü İslam kulların maslahatı için gelmiştir. Evet biz Allah'a ibadet için yaratılmışız. Ama Allah Celle Celaluhu bizim takatimizin, gücümüzün kaldırmadığı bir yükümlülüğü bize vermemiştir. Değil mi? Gücümüzün kaldırmadığı ve her emretmiş olduğu şey teklif mayutaktır. Gücümüzün yettiği şeyi teklif eder Allah mükellef kılar. Şeriatta teklif... Mala yutaf yoktur. Gücünün kaldıramayacağı bir şeyle mükellef kılma diye bir şey yoktur. Neyse vaktimiz doldu. Bunu da burada bırakalım inşallah. O zaman şeyde kaldık. Üçüncü madde küfürden yeni çıkmış olması. Üçüncü madde. Ve ahiru davane en elhamdülillahirrahmanirrahim.